billhimine şey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 yeah a mirror. Yeah. Vakit, Asrı Saadet'e yolculuk etme vakti. Vakit, Saadet Asrı'nın o güzel kokusunu solumaya çalışma vakti. Vakit, bevi sofraya mensup güzel bir sahabeyi Malik İbn-i radıyallahu anh'ı tanımaya anlamaya çalışma vakti. Vakit bu Muhammed Emin Yıldırım hocamızı kürsüye davet etme vakti. Buyurun hocam. Evuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi Ve ashabihi Ve etbaihi ecma'in Malik İbni Teyhan Radıyallahu anh Çok fazla hadis rivayet eden bir sahabi efendimiz değil İbni Hazm'ın verdiği bilgiyi Doğru kabul edersek Rivayet ettiği bir tek hadis var O bir tek hadisi size naklederek sözlerime başlayacağım Aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylemiş O da bize rivayet etmiş Buyurmuş ki Efendimiz Eğer bir Müslüman Esselamu aleykum derse On sevap Esselamu aleyküm ve rahmetullah derse 20 sevap. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü derse 30 sevap. Başka hadisler diyene selam olduğu gibi alana da selam olduğunu söyler. Sevaba muhtaçız. Madem müjdeyi veren Ali'sülat ve selam efendimizdir. Ben de o selamla, selamların en güzeliyle, en hasıyla, en güzel kelimeleri içerisinde barındıran o mümin parolasıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah aramızda selamı yaysın. Selam muhabbetin vesilesidir yine Efendimizin beyanıyla. O selam, darus selam olan cennetin kapılarını bizlere açsın inşallah. Nasıl bizleri burada cem etti topladıysa, yarın cennette de cem etsin toplasın inşallah. Aziz kardeşlerim, 37. programa kavuşmanın ben de heyecanı içerisindeyim. Daha da ötesi bir heyecanım var. Malik İbni Teyhan gibi bir sahabi efendimize, misafir olmanın heyecanındayım onunla inşallah beraber olmaya çalışacağız öyledir bizim alimlerimiz tarihte yaşamış birinin hayatını yazan onu ziyaret etmiş gibi olur der onu anlatan onunla beraber olmuş gibi olur derler Biz de el hak bu sözü doğru olarak kabul ederek inşallah bugün onun adına kurulmuş bu mecliste ona misafir olarak anlamaya çalışacağız. Tabii 82 ilde bir şekilde bağını kurarak bu sahabi efendilerimizi seçtik. Bursa'nın nasibi de Malik İbni Teyhan radıyallahu anh oldu. Neden Bursa'da o seçildi? Onun için bir iki cümle söylemem lazım. Çünkü... Bu ilişkiyi bildiğimiz zaman inşallah istifade adına bazı şeyleri biraz daha zihnimize oturtmuş olacağız. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Yesrib denen Medine'de İslam Devleti'ni ve büyük bir medeniyetin temellerini attı. O medeniyetin temellerinde çok sahabinin emekleri vardır. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Her biri bizim başımızın tacıdır, bizim hayatımızın rehberidir, örneğidir. Biz hiçbir sahabeyi bir diğerinden ayırt etmeyiz. Ancak bazı isimler vardır ki onların üzerinde biraz yoğun durmak gerekir. Medine denilen medeniyetin beşiği olan ve o gün için sadece nüfusu on bin olan o küçük yerde İmanın neşet etmesinde iki Medineli'nin çok büyük bir gayreti vardır. Bir Mekkeli'nin de gayreti var, o ayrı onu biliyorsunuz. Mus'ab'a binler selam olsun, Mus'ab'ın eliyle Yesrib Medine oldu, o ayrı. Ama Medineli olup da imanın tohumunu eken ve o imanın tohumunu yeşerten işin bidayetinde iki isim vardır. Bu isimleri hiç unutmamamız gerekir. Biri Saadetli sahabi Esat İbni Zürare, bir diğeri de bugün hayatına misafir olacağımız Malik İbni Teyyihan. Madem Medine'nin temelinde bu isim çok farklı bir yer tutuyor... Onu bu özelliğinden dolayı Medine'nin yiğidi olarak anlamamız gerekir. Peki biz miladi 6. asırdan bu tarafa doğru biraz gelelim. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra hilafet 30 yıl sürdü. Hazreti Hasan'ın 6 aylık hilafetiyle asr-ı saadet dediğimiz dönem bitti. Ve o günden sonra Emevi dönemi başladı. Saltanat dönemi başladı. 90 yıl süren bir Emevi saltanatını İslam tarihleri yazdılar. Emeviler içte çok sıkıntılar yaptılar. Saltanata ait şeyleri okuduğunuz zaman bunu bilirsiniz. Ama yine takdiri ilahi, ilahi kaderin bir müdahalesi, bir rahmeti İslam dünyasında Emeviler döneminde çok sıkıntılar yaşanmasına rağmen o 90 yıllık süreç içerisinde İslam'ın mesajı dünyanın dört bir tarafına duyuruldu. O insanların vesilesiyle elleriyle İslam mesajı dünyanın o zamanki belli bir coğrafyasını tamamen kaplamış oldu. Öyle ki. Artık Azerbaycan, Semerkant, Özbekistan, Afganistan bu taraftan İran Horasan'ı, İran coğrafyasının tamamı, Irak coğrafyasının tamamı, Hicaz'ın tamamı zaten olmuştu. Kıbrıs, diğer Akdeniz adaları, Libya ve altı tamamen İslam'ın egemenliği altına girmişti. 90 yıllık Emevi tarihinden sonra 750 yıl sürecek... Bir Abbasi medeniyeti neşet edecekti. Bakın tarih 750 senedir. Ama kıyaslayın alın elinize iki tane harita. 750 yıllık Abbasilerin fetihler adına kazanımı 90 yıllık Emevilerin kazanımı kadar değildir. Allah o 90 yılda. Sahabenin de bir bereketiyle çünkü o 90 yıllık süre içerisinde sahabe efendilerimiz hayatta bir çoğu 90 yıl içerisinde yaydığı kadar yaymış iş Abbasiler'e gelince başka bir sürece girmişti. Abbasilerin fetihler adına çok ciddi bir emek ortaya koyamamaları ciddi bir neticenin ortaya çıkmamasının sebeplerinden en büyüğü şuydu o dönem ne yazık ki İslam coğrafyası büyük olmasına rağmen o coğrafyanın içerisinde Emeviler'deki gibi tek başlılık yoktu özellikle Abbasilerin ilk yüzyılının sonrasında artık yavaş yavaş başka devletler çıktı adı İslam olan beylikler çıktı ve ciddi bir biçimde İslam dünyası parçalandı. 13. asra geldiğimiz zaman miladi 13. asra o zamanki Medine'ye benzer küçük bir köy olan Söğüt'ten bir aile çıktı. Gündüz Alp'ın oğlu Ertuğrul Gazi Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi. Onun başlattığı bir hareket ihlasla Allah'ın dinini yayıma öncelikli onun için gaza devleti diyoruz biz o medeniyete ve o gün atılan o tohuma Osman Gazi yatağa düştüğü zaman oğlu Orhan Gazi Bursa'ya gelmiş dayanmıştı. Bursa'nın fethiyle de altı asır sürecek bir Osmanlı çınarı ortaya çıkacaktı. İkisi arasında bağ kurun. Bir tohum ekildi Medine'de Miladi 6. asırda koca bir İslam medeniyeti oldu. Bir tohum ekildi 13. asırda bu topraklarda yine ilham kaynağı asrı saadet olan 6 asır süren koca bir Osmanlı medeniyeti oldu. Ben Bursa'da o halde Malik İbni Teyhan'ı anlatmayayım da kimi anlatayım? inşallah isabet kaydetmişiz. İsabet kaydettiğimizin örneği de sizsiniz. Bu sofraya bu soğukta bu kadar talip olmanız bir hatibi dinlemekten kaynaklanmaz. Ben bunu hiçbir zaman ne kendi şahsıma ne de hizmetçisi olduğum kuruma bağlarım. Siz buraya o büyük insanın sofrasına geldiniz. İnşallah ben de onu yansıtırım. Alacağınızı alarak asrı saadetten yeniden bir ilham alarak kulluğumuzu yeniden onların rehberliğinde gözden geçirerek yeniden adımlara ayar çekerek kulluğun en has halini en kaliteli halini yaşamış olan o güzide insanların rehberliğinde yeniden Allah'a kul olmanın nasıl olacağını öğrenerek buradan ayrılabiliriz. Duamı olsun siz de gönülden amin diyin. Allah nefsimi karıştırmasın. Allah sadece yansıtmayı o güzel dünyayı yansıtan bir ayna olarak inşallah beni konuştursun. Aziz kardeşlerim Malik İbni Teyhan babası Teyhan İbni Malik. Annesi Leyla binti Atik Medineli bunlar. O günkü adıyla Yesrib. Biliyorsunuz Yesrib'de iki Arap kabilesi var. Evs ve Hazreç. Aralarında yaklaşık 175 yıl süren bir savaş var. Aslında aynı babanın çocukları ama süreç içerisinde birbirlerine düşmüşler. O gün Medine'de yerleşik olan ikinci unsur Yahudilerin telkinleriyle de Aralarındaki düşmanlık daha da ziyadeleşmiş. Böyle bir aileye mensup bu zat, Annesi ve babası İslam günlerine erişmeden vefat ediyorlar. İki tane daha kardeşi var Malik İbni Teyhan'ın. Ubeyt ve Ubeydullah. İkisi de sahabi. İkisinden bir tanesi Bedir ashabı. Ubeyt İbni Teyhan. Ubeydullah İbni Teyhan Bedre katılamıyor ama Uhud'a katılıyor. Ve o da Uhud'da şehit olan o şehitlerden bir tanesi. Üç kardeşi de böyle. Malik'i zaten anlatacağız. Ubeyt ve Ubeydullah'ın da böyle olduğunu bilelim ki nasıl bir aileye misafir olduğumuz daha net bir biçimde anlaşılsın. İslam gelmeden önce Malik İbni Teyhan'ın Medine'de gençlik dönemini geçiriyor. Tam doğum tarihini bilemiyoruz. Ancak bir ihtimal üzere konuşabiliriz doğum tarihini. Nedir o ihtimal? Biraz önce size adını andığım Esat ad İbni Zürare ile çok yakın arkadaş bunlar. Esat İbni Zürare'nin doğum tarihi miladi 589. Yani efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman Esat 33 yaşlarında, Malik de onun arkadaşı olduğu için üç aşağı beş yukarı, belki birkaç yaş büyük, belki birkaç yaş küçük o yaşlara yakın olduğunun olduğunu çıkarabiliyoruz. Böyle bir süreç içerisinde Medine'de yaşarken o gençlik dönemlerine geldiğin zaman. O günkü mevcut dini yapıdan yüz çevirerek şirke bulaşmadan daha İslam ortada yokken mümin olarak hayatını devam ettiriyor. Kimin gibi Esat İbni Zürare gibi o da öyle aynı şekilde bu iki dost iki arkadaş İslam'dan önce de şirke bulaşmamışlar. Putların adına kesilen etlerden yememişler. İçki içmemişler. Allah'ın bu manada hoşlanmadığı hiçbir işi yapmamışlar. Böyle yapmakla ne olmuşlar? Hanif olmuşlar. Yani fetret döneminin müminleri olmuşlar. Hanifleri böyle anlayalım. Fetret döneminin müminleri. Hatta İbni Sad'ın... Tabakatta verdiği bize bir bilgi var, daha Efendimiz aleyhissalatü vesselam ortada yok. Esat i̇bn Zürare ile, Malik İbn-i Teyyihan yan yana gelirler, sohbet ederler, tevhide ait bazı şeyleri konuşurlar, şirki eleştirirler, kavimlerinin, kabilelerinin benimsediği dinin hak din olmadığını söylerler, Yahudilerin de yanlış bir yolda olduklarını beyan ederler Gençlik dönemi böyle geçiyor Malik İbni Teyha'nın evlilik yaptığını biliyoruz Çünkü bazı rivayetler bize bunu veriyor Hatta iki evlilik yaptığını biliyoruz Çocuklarının olduğunu da biliyoruz Ancak çocuklarının ismini bilmiyoruz Onun en meşhur künyesi Ebul Heysem'dir Onun için çoğu insan Malik İbni Teyhan ismini bilmez ama... Ebul Heysem'i bilir. O künye meşhurdur. Onunla daha fazla bilinir. Ben de sohbet sırasında... Bazen Malik İbni Teyhan... Bazen Ebul Heysem dersem... Bilin ki aynı isimden bahsediyorum. Ebul Heysem... Heysemin babası... Böyle anılsa da... Onun Heysem adında bir çocuğu olduğunda bilmiyoruz. Ve günler böyle geçerken... Miladi 610 aleyhissalatü vesselam efendimize vahiy nazil oluyor. Bir iman mücadelesi başlıyor Mekke'de ve tam 10 yıl aleyhissalatü vesselam efendimiz fasılasız ara vermeden en ufak bir fasılına araya koymadan o gün Mekke'de çalmadık kapı bırakmıyor. Büyük bir tebliğ aşkıyla Mesuliyet duygusuyla kapı kapı dolaşarak Aleyhisselrat ve Selam efendimiz bu yeni dine insanları davet ediyor 10 yılın sonunda netice nedir En iyi rakamı söyleyeyim size Habeşistan'a hicret eden sahabiler dahil iman eden insan sayısı sadece 250'dir Olmuyor? O gün Mekke'nin nüfusu da on bin. Yüzde iki buçuk. Dikkat edin. On yıllık mücadelenin sonucu. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam mensup olduğu davanın bir muallimi olarak. Dava ney? Risalet davası. Her davanın kendine özgü ahlakı ilkeleri var. Risalet davasının da var. O davanın ilkelerine göre bu işte arkaya bakmak yok biz kaç kişiyiz sorusunu sormaz bir Müslüman o davaya mensup olan o acizlerin sorusu arkaya bakmak yok netice hesabı yapmak yok muhataplara takılmak yok bir tek şey var Adem'den beri devam eden o davanın Büyüklerinin bıraktığı ayak izlerini takip etmek var. Efendimiz de bunu yapacak. 10 yılın sonu Mekke'de olmadı bu iş. Tayfe gideyim diyor. Tayfe gidiyor. Abdükülal'in oğullarının evine üç oğul dini arz ediyor. Çok farklı cevaplar alıyor. Çıkıyor dışarıya taşlanıyor kurban olduğumuz. Kan revan içerisinde. Minovalı Addas'ın üzüm bahçesine atıyor kendini. Sadece orada kazancı bir tek insan oluyor. Taif yolculuğun yolculuğunun o da Minovalı Addas oluyor. Geliyor. Bu iş Taif'te de olmadı. Ne olacak? Olacağı belli. Bu iş olacak. Kapılar zorlanacak. Yollar aşındırılacak, bu iş olacak. Eğer din Allah'ın diniyse, biz de Allah'ın kullarıysak, işi usulüne göre yaparsak bu iş olacak. Efendimiz bunu bildiği için Mekke'de olmadı, Taif'te de olmadı. O zaman Mina'ya giderim, Akabe'ye giderim, dışarıdan gelen hacılara, tüccarlara bu işi arz ederim... Onları kazanırım dedi. Ve yanına aldı Ebu Bekir'i sağında. Radiyallahu anh. Solunda kim var? Normalde kim olması lazım? Solunun adı Ömer'dir. Ömer olması lazım. O gün solunda Ömer yok. Solunda 21 yaşında Ali var. 49 yaşında o gün. Hazreti Ebu Bekir. Efendimiz 51 yaşında. 21 yaşında da Ali var solunda. Üçü beraber yürüyecekler Akabenin, Minanın zorlu yollarını. Niçin, neden Ebu Bekir'in yanında Ömer değildi de Ali var? Aleyhisselat ve selam efendimiz, bakın nasıl bir peygamberimiz var. Siz biliyorsunuz. Ama bir daha bilmemiz için bu sözü söylemem lazım. Attığı her adımın. Söylediği her sözün, bir işe istihdam ettiği her adamın kesinlikle bir hikmeti vardır. El-Hakim olan Allah'ın hikmetle insanlara gönderdiği bir elçi o. Eğer bir iş yapmışsa hikmetsiz değil, bize düşen o hikmeti aramak. Nedir o hikmet? Efendimiz Akabe'nin o zorlu yollarını, Mina'nın o taşlı yollarını yürümeden önce... ...iki kişi daha yürüyor o yolları. Dikkat edin isimlere. O iki isimden bir tanesi... ...Mekke'nin o günkü otoritesinin başında duran Ebu Cehil... ...diğeri ise Efendimizin amcası olan Ebu Leheb. Ebu Cehil ne deyip yürüyor? İnanmayın ona diyor. Ona zaten bizim sadece zayıflarımız, güçsüzlerimiz... Kölelerimiz inanıyor. Aklı başında hiç kimse ona inanmadı diyor. Ebu Leheb ne diyor? İnanmayın ona diyor. Ben onun çocukluğunu bilirim. Ben onun amcasıyım. Ben onun ne olduğunu bilirim. Sakın ona inanmayın. Nasıl cevap veriyor Efendimiz? Burada Ebu Bekir var. Ebu Bekir Ebu Cehil'e cevap veriyor. Demişti ya zayıflar ve köleler inanıyor. Yalan. Mekke'nin en soylu adamı sağında. Ebu Bekir, asaleti bilinen biridir. O, o gün için Darun Nedve'de bir bakanlığı icra eden biridir. Bugünün lisanıyla konuşalım. Eşnak diye bir görev icra ediyor. Nedir Eşnak biliyor musunuz? Diyetlere bakıyor. Yani bugün yargının en üstü. Artık yargıtay mı dersiniz? Anayasa Mahkemesi mi dersiniz? Neyse odur işte. Ebu Bekirle Ebu Cehil’e cevap veriyor. Peki 21 yaşındaki Ali kime cevap? Ebu Leheb’e cevap. Ne demiş Ebu Leheb? Ben onun amcasıyım. Onu iyi tanıyorum. Ona iman etmiyorum. Ne diyor Ali ile? O üvey. Ali öz amca Ebu Talib’in oğlu ve aileden biri. Eğer Ebu Leheb doğruysa. Ailem bana yüz çevirmişse Ali'nin ne işi var burada? Aklına kurban olduğumuz böyle yürüyor Akabe'nin yollarını. Ne oluyor peki? Gidiyor. Kaç çadır? Hamidullah Hoca'ya göre on küsür. Ama sayıyı daha da fazlalaştırmak mümkün. İnanın Efendimizin o gün şahısları dahil 26 yere gittiğini biliyoruz Beni Şeybe'ye gidiyor Amr ibni Sasa'ya gidiyor Beni hadise gidiyor Gidiyor da gidiyor Cevap ne peki Kimi yerden alaya alınıyor Kimi yerden çok kötü karşılanıyor Kimi yerden hiç dinlenmiyor Kalp kırık Gönül mahzun Dönüp gelecekler Akabe'nin o zorlu yolunu geçerken ufacık bir çadır gözlerine ilişiyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah çok yoruldunuz. Şu çadıra da bir gidelim. Gidiyorlar. Çadırda altı tane delikanlı var. Başlarında Esat İbni Zürare. Beş tane de onun arkadaşı. En büyüklerinin yaşı otuz beş. Daha fazlası yok 6 tane genç 6 tane delikanlı Efendimiz varıyor onlara tanıtıyor kendisini bu yeni dine bir şeyler söylüyor konuşmalar uzun es adın dilinden şehadet dökülüyor ve o gün o günün hasılası o günün mahsulü o çadırın içerisinden 6 tane delikanlı da iman ediyor. Efendimiz o gün onlara bu işin yöntemine ait bir şeyler anlatıyor. Yeni nazil olmuş gidin bir açın okuyun evde inşallah. İbrahim suresinin son 17 ayetini orada okuyor ve esada öğretiyor. Bir şeyler konuşulduktan sonra bir sene sonra aynı vakitte aynı yerde buluşmak üzere ayrılınıyor. Efendimiz o çadırdan çıkınca neden Esad i̇bn Zirade Zürare saadetli sahabidir anlayın, şuradan anlayın. Esad'ın değerini şuradan anlayın. O çadırdan çıkınca Hazreti Peygamber şöyle bir Hazreti Ebu Bekir'e bakıyor yaşlı gözlerle söz yok ama ne konuşulduğunu ne işten geçtiğini biz anlıyoruz. Ne geçmiştir oldu Ebabekir oldu. Bu iş oldu. Bu iş olacak ve altı tane delikanlının vesilesiyle olacak. Esat ibn Zürare, beş arkadaşı beraberce yürüyorlar yesribe Esat Medine'ye o günkü adıyla yesribe ulaşır ulaşmaz ilk yaptığı iş Nedir dost arkadaş dostunun yanına koşacak madem hidayet en büyük mutluluktur madem hidayet verilecek en güzel hediyedir dostlarınıza ve arkadaşlarınıza vereceğiniz en önemli şey de o olmalıdır Esat İbni Zirane onu öğretiyor bize varıyor Malik İbni Teyhan'ın yanına Malik diyor Başımıza şöyle şöyle bir iş geldi. Anlatıyor. Efendimiz'i anlatıyor. Ayetlerden birkaç tanesini okuyor. Esad susuyor. Malik konuşuyor. Ne söyleyecek? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ve Malik Medine'nin o gün yedinci Müslümanı oluyor. Esad'ın vesilesiyle. Artık el ele verecek o iki dost nasıl İslam öncesinde dostlukları kardeşlikleri vardıysa şimdi İslam'la beraber İslam'ın davasını bir fazla gönüle ulaştırma adına gayret adına gayret verecekler koşacaklar koşturacaklar onlarca insanın imanına vesile olacaklar aradan bir yıl geçmiş Aylar yine zilhicce. Akabe'ye yürüyorlar. Kaç kişi? 12 kişi. Esat ve onunla beraber iman eden 4 arkadaşı. O gün o 6 isimden bir tanesi yoktur. Cabir İbn Abdullah. O bizim bildiğimiz meşhur Cabir İbn Abdullah değil. Cabir İbni Abdullah İbni Riyab. O yok. Hasta mıdır? Başka bir mazereti mi var onu bilmiyoruz. Ama o gün iman edenden beşi. 7 tane de yeni iman eden 12 isim Akabe'ye geliyorlar. Bekliyorlar Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam Efendimiz gecenin karanlığında geliyor. Gelir gelmez sözü şu Efendimiz'in ne söyleyecekseniz söyleyin bize bakan gözler var. İstemiyor Efendimiz Mekke'nin bu işten haberdar olmasını onun için gizli tutulmuştur o iş. Bize bakan gözler var. Ne söylerseniz söyleyin. Konuşmalar oluyor. Bazı şeyler konuşuluyor. Biat adına bazı şeyler ortaya konuluyor. Altı maddelik bir biat var orada. Ubade İbni Samit bize çok ayrıntılı anlatır onları. Biatlar yapılıyor. Sözleşme şu. Yine gidecek bu 12 insan. Yine iman adına bir hizmet başlatacaklar. Bir yıl sonra aynı vakitte yine gelecekler. Tam gidecek derken kimdir bilmiyoruz. Esat İbni Zürare mi, Malik İbni Teyyihan mı ya da başka biri mi şöyle bir söz söylüyor. Ya Resulallah diyor bize bir Kur'an öğretmeni versen de gelse bize Kur'an'ı öğretse namazlarımızı kıldırsa bu iman hizmetini bu iman davasına olan gayreti Götürse biz de onunla beraber bu işi götürsek. Efendimiz bu teklifi kabul edecek. Ve hiç tereddüt etmeden bakın ne dedim biraz önce. O gün için iman edenlerin sayısı 250. Ama bir yıl sonradan bahsediyoruz. O bir yıllık sürede de iman edenler var. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın elinin altında o gün için onlarca sahibi var. Sizin bildiğiniz birçok sahibi o gün orada hiç düşünmeden, hiç tereddüt etmeden, Musab diyor, zor davaya, zor işlerin adamı olan, o büyük insanı, o büyük kameti gönderiyor. Musab gidiyor, işi bilen birisidir. Nasıl tebliğ ve davet yapılır, bunu çok iyi biliyor. O güler yüzü ile, o derin aşkı ve ihlası ile, Medine'de öyle bir iman hizmeti başlatıyor ki Aradan bir yıl geçmiş Musab yürüyor tekrardan akabeye Arkasında kaç adam var 73 tane erkek 2 tane kadın Ama zannetmeyin ki Müslümanların sayısı bu kadar Hayır O gün oraya gelenler bu kadar Musab İbn-i Umeyr geliyor arkasında 75 insan Mekke'ye yaklaştıkları anda Musab'ın sözü şu, siz gidin Akabe'ye, ben başka bir yoldan Mekke'ye gireyim, sizi bizimle beraber görmesin Mekkeliler, İş gizli ve ciddi, onlar Akabe'ye geliyor, Musab başka bir yoldan, aleyhissalatü vesselamın huzurunda, Efendimiz bir yıldır görmemiş Musab'ı, sarılıyor, kokluyor, öpüyor, Yanına otutturuyor soru şu ne var ne yok Yesrib'de Musab cevap ney cevap da şu ya Resulallah imanın girmediği bir tek ev Yesrib'de kalmadı. Ne diyor Efendimiz sen Musab İbni ümeyir değilsin musabul hayırsın. Allah senin elinle desene Yesrib'e hayrı ulaştırdı. Seviniyor, gözyaşı döküyor. Ve o gece, gecenin ilerleyen vakitlerinde Efendimiz Aleyhisselatu vesselam yine sağında biri, yine solunda biri Akabe'ye yürüyor. Kim var sağında? Amcası Hazreti Abbas. Daha imanını ikrar etmemiş. Ama onun oraya alınmasının da sebebi var. Ne dedim? Hikmetsiz hiçbir şey yok. Solda kim var? Hazreti Ebu Bekir. Niye sağda Hazreti Abbas? Hem de Müslüman değil o günler. İmanını ikrar etmemiş. İş ciddi. Konuşulacak mesele ne? Medine'ye gidecek Efendimiz. Ama bunu söylerken aslında yesriplere ne diyor biliyor musunuz? Sanmayın ki ben bunu şahsi bir iş için istiyorum. Ben ailesiz değilim. Arkasız da değilim. Sizden beni koruyun demiyorum aslında. Sizden benim talebim, Risalet davasına sahip çıkın. Bu iş şahsi bir iş değil. Bunu onlara gösterme adına Sağda Hazret Abbas var. Yürüyorlar. Konuşuluyor rivayetler uzun epi uzun konuşmalar oluyor. Coşmuş sahabe, coşmuş herkes bu fırsatı ve ilk olma ayrıcalığını kimseye kaptırmama adına duygular böyle sel olmuş bir fırsat olsun. Aleysselat ve selam efendimiz biat için elini uzatsın, o ele el koyan ilk el ben olayım fırsatını kolluyor. Duyguların coştuğu böyle bir anda, dikkat buyurun, Malik İbni Teyyihan, kurban olduğumuz Ebu Heysem, sen ne büyük bir insansın. O büyüklüğünü anlayacağımız bir adım, bu adım sadece Malik İbni Teyyihan'ın anlaşılması için yeter de artar bile. Duyguların coştuğu o anda, kalkıyor ayağa Ey Yesrib halkı diyor. Siz Allah'ın peygamberi olarak bu zata inanarak ona iman ettiniz değil mi? Hepsi evet diyor. Niye böyle bir söz söylensin diye de içlerinden geçiriyorlar. Siz o zatın ailesinin akrabalarının Beytul Haram'da yani Kabe'de Mekke'de olduğunu biliyorsunuz değil mi? Herkes evet diyor. Onun akrabalarının ona sahip çıktıklarını da biliyorsunuz değil mi? Evet diyorlar. Ancak insanlar biraz da yadırgamışlar Ebul Heysem'in bu sözlerini. Söz şu aslında arkasından gelecek. Ey Yesribliler! İman ettiğiniz bu peygamberi Yesrib'e davet etmek... Bütün Arapları karşınıza almak demektir. Yarın o geldiği zaman Yesrib'e ananızı, babanızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu, evinizi, barkınızı gözden çıkarma pahasına onu koruyacağınıza, gö koruyacağınızı göze alıyorsanız onu davet edin. Yoksa işin başındayken bu işten vazgeçin. Ne demeye çalışıyor Heyecana kapılın da iş yapmayın Evet heyecanınız olsun Ama altı imanla dolsun Heyecanınız olsun Ama altı ilimle dolsun Eğer sadece heyecan olarak kalırsa O heyecan biter işte biter Ama bu iş ciddi bir iştir Heyecanın altı ilimle dolmalı Heyecanın altı irfanla dolmalı heyecanın altı imanla dolmalı ki sonuna kadar gitsin ne diyecek Yesripliler hepsi iman ehli biz iman ettik ona başımıza ne gelirse gelsin biz razıyız diyecekler Ebu'l-Heysen bırakmayacak işin peşini bu sefer Efendimiz'e dönecek dikkat edin Ya Resulallah diyecek biliyorsun Bizimle Yahudiler arasında anlaşmalar var. Bizim seni kabul etmemiz demek, Yahudilerle bütün anlaşmaları iptal etmemiz demektir. Biz şimdi sana iman ettik. Seni Yesrib'e aldık. Bütün Arabı, hatta bazı rivayetlerde ifade şöyledir. Beyazı ve siyahı, bütün Arapları ve Araplar dışında kim varsa hepsini karşımıza aldık demektir. Peki yarın, İş kemale erse, Allah nurunu tamamlasa, sen bizi terk edip Mekke'ye geri mi döneceksin? Aklına kurban olduğumuz. Hiç kimsenin aklına o soru gelmemiş, hiç kimse sormamış. Bir anda oradaki meclisin havası değişiyor. Öyle ya, Efendimiz aleyhissalatü vesselam geldi, biz bir sürü iş yaptık. Yesrib o gün Yahudilerle ittifak anlaşmaları var anlaşmalar iptal edildi savaşlar oldu şu oldu bu oldu bir gün geldi Mekke fethedildi peki ne olacak Allah Resulü bizi terk edip Mekke'ye doğup büyüdüğü ve Allah'ın Kabe'sinin beytinin olduğu yere mi dönecek herkes merakla cevabı bekliyor ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ey Yesripliler bundan böyle, kanım kanınız ile, kabrim kabriniz iledir. Benim dostlarım sizin dostlarınız, benim düşmanlarım sizin düşmanlarınız. Sizin dostlarınız benim dostlarım, sizin düşmanlarınız benim düşmanlarım kabrim de sizin yanınızda. Artık alınan alındı, konuşulan konuşuldu, el uzatıldı biat için. O ele ilk el koyan da kim oldu? Ebu'l-Heysem Malik İbn Teyhan oldu. Biatlar yapıldı, sözleşme tamam. Onlar dönüp geldiler. Araka'sından hicretin kapıları açıldı. Müslümanlar gruplar halinde hicret ettiler. En son Efendimiz aleyhissalatü vesselam da hicret etti. Yesrib o gün Kuba köyünde o aziz misafirleri karşıladı. Karşılayanlardan bir tanesi de Ebul Heysem'di. Efendimiz Kuba'da birkaç gün kalıp orada mescidi inşa ettikten sonra... Neccar oğulları mahallesine geldi Mescid-i Nebevi'nin temelleri atıldı Ebul de o temellerin içerisinde çalışan ter döken yiğitlerden biri oldu Mescid-i Nebevi'nin inşaatı altı ay sürmüştür altı ay inşaat bittikten sonra Efendimiz ilk kez orada namaz kıldıktan sonra Enes İbni Malik'i çağırıyor Enes diyor ne kadar ensar muhacir varsa çağır gelsin. Ensar muhacir toplanıyor. Enes'in evinin önünde deniliyor. Ya da Mescid-i Nebevi'de. İbn-i Sad'a göre 50 muhacir, 50 ensar. Makrizi'ye göre 83 muhacir, 83 ensar Resulullah'ın huzurundalar. Ve Efendimiz orada muahhat yani ensar muhacir kardeşliğini yapacak. Seçiyor ama seçerken öyle rastgele sen senin, sen senin kardeşisin demiyor. Hepsini birbirlerine denk gelecek isimlerden seçiyor. Eğer Hazreti Ebubekir'in Bekir'in karşısında Harice İbni Zeyd varsa bu boşuna değil. Araştırın o ismi neden olduğunu anlayacaksınız. Hazreti Ömer'in karşısında Itban İbni Malik varsa... O da boşuna değil. Hazreti Osman'ın karşısında Efs İbni Sabit varsa o da boşuna değil. Peki Ebu'l-Heysem'in karşısında kim var? O öyle biri ki sadece şunu söyleyeyim. Vefat ettiğinde Resulullah oturacak onun önüne adeta gözyaşlarıyla onu yıkayacak. Kim biliyor musunuz? Osman İbni Mazun. Osman İbni Ma'zun, Ebul Heysem'in kardeşi kılınacak. Kardeşiyle öyle bir kardeşlik destanı yazacak ki, sadece iki yıl. Niçin iki yıl olduğunu şimdi söyleyeceğim. İki yıl dillere destan olacak bir kardeşlik, bir güzel hukuk ortaya koyacaklar. Medine günleri böyle başlayacak. Ve hicretin ikinci yılına gelinince, Bilal'in sesi Bedir için... Asker istediğinde Ubeyt yürüyecek Malik'in kardeşi Bedrin meydanına, Malik yürüyecek Bedrin meydanına, Muhacir kardeşi Osman bir mazun yürüyecek Bedrin meydanına. Bedir iman ile inkarın karşılaşması, iman galip gelecek. Müslümanlarda bir sevinç var. Efendimiz müjdeci göndermiş daha önceden. Müjdeciler giriyorlar Medine'ye. Sevinç adına bir şeyler ortaya konacağı anda Hazreti Osman'ın evinden bir haber duyuruluyor. Nedir? Rukiye anamız vefat etmiş. Bedrin mutluluğunu dahi Müslümanlar tadamıyorlar. Rukiye annemizden sonra birkaç gün sonra Osman bin Maazun da vefat edecek. Ve Efendimiz Osman bin Maazunu Kendisinden önce vefat eden Esat İbni Zürare, bakın Heysem Ebu Heysem'in dostu Esat İbni Zürare, o da gitmiş, onu defnetmiş. Osman bin Maazun da vefat edince muhacirlerden ilk vefat edendir ve Baki kabristanlığına muhacir erkeklerden ilk defnedilendir, onu da defnecek Ama o kardeşini hiç unutmayacak, hep hayırla yad edecek, hep adını anacak. Bedir'den sonra Uhud, Uhud'dan sonra Hendek, Hendek'ten sonra Hudeybiye, Hüde Hudeybiye'den sonra Hayber, onun arkasından Umretül Kaza, hepsinde Ebul Heysem vardır. Ama Ebul Heysem bir yerde vardır ki o yer bir bambaşkadır. Neresidir o yer? Tebuk gazvesidir. Geç kalmıştır. Ama pişman olacak bir iş yapmamıştır. Gerçi bazı kaynaklarımız, onu da aranızda bu işte ilgilenen kardeşlerimiz için belirtmem lazım. Biraz sonra size aktaracağım Ebul Heysem'in, benim size anlattığım Ebul Heysem'le aynı olmadığını da söylerler. Mesela İbn Hacer bunu söyler, Vakıdi bunu söyler. Tebuk'ta o hadisenin içerisine karışan Ebul Heysem'in, Abdullah Hay sema Salimi olduğunu söylerler. Ama başka kaynaklar bunun aynı Haybule Eysem olduğunu söylerler. Biz aynı olduğunu kabul edelim. İsimleri bir tarafa bırakalım ve o tabloda aslında alacağımızı alma adına o meselenin içerisine bir dahil olalım. Tebuk gazvesi zorluk seferidir. Biliyorsunuz efendimiz Aleyhissalat ve selamın son katıldığı gazvedir. Medine'den 780 kilometre uzaklıkta unutmayın havalar çok sıcak yol uzun düşman kavi dostlar zayıf böyle bir meydan Tebuk 30.000 kişilik bir orduyla yürüyecek Efendimiz o sefere 30.000 kişilik ordunun 10.000'ini de Hazreti Osman donatacak onun için zorluk ordusu Ceyşül Ostra. Ceyş-ül Osman diye anılacak. Osman'ın ordusu diye anılacak. Gidenler gidecek. Gidemeyenler var. Kim gidemeyenler? Ebu Zer gidemeyenlerden. Ebu Heysem gidemeyenlerden. Ümeyir İbni Vehb gidemeyenlerden. Kab İbni Malik gidemeyenlerden. Hilal İbni Ümeyye gidemeyenlerden. Mürre İbni Rebi gidemeyenlerden başka da var da bu isimler bizim için önemli İslam ordusu yürüyor konaklıyorlar bir yerde ve Selam efendimiz soruyor sahabeye falancadan bir haber var mı falanca dediği kim Ebu Zer kimi soracak Ebu Zer'den bir haber var mı yok ya Resulallah diyorlar ya Resulallah Ebu Heysem de geri kaldı Efendimizin sözü şu bırakın onu. Eğer Allah onda bir hayır murad etmişse o gelip size kavuşacak. Yürüyorlar İslam ordusu bir yere geliyorlar. Sahabe soruyor. Ya Resulallah Ebu Zer'den bir haber yok. Bırakın onu. Eğer onda bir hayır varsa Allah onu gelip size kavuşturacak. Ebu Neyse mi söylüyorlar? Aynı şey. Ancak efendimiz özellikle Biraz önce size adını andığım bu isimlerden 3 tanesi için Ebuzer için, Ebul Heysem için, Kabbin Malik için Konaklanan yerde şöyle bir bakıyor Medine'ye doğru Onları içinden geçirerek niçin gelmediler diye onlar adına üzülüyor Çünkü onlar geri kalacak isimler değil Zaten de gelecekler biliyorsunuz. Ancak Kab Malik ve diğer ikisi onlar tevbenin nasıl olacağını bize öğretmek adına geri kalacaklar. Sonra nebevi bir terbiye tabi tutunacaklar. Haklarında ayetler nazil olacak. İş netice farklı bir boyutta sonuçlanacak. Ama özellikle diğer üçü Ebu Zer, Ümeyr ve Ebu Heysem efendimize gelip kavuşacaklar. Biz asıl konumuz olan Ebul Heysem'e gelelim. Niye gelmememiş? Bağı bahçesi var. Bugünün lisanıyla konuşalım. İşi var, gücü var. Mevsim, hasat mevsimi. Bağdan çıkmış gelmiş, yorulmuş Ebul Heysem. Hanım da ona güzel bir sofra hazırlamış. Öyle ki şöyle bir sofraya baktığınız zaman iştahınız kabarıyor. Medine'nin en güzel suyundan da sofraya konmuş. Bunlar rivayetlerde var benim koyduğum cümleler değil. Aynen rivayetlerde böyle anlatılır. Ebul Heysem o sofraya şöyle bir bakmış. Bir anda aklına efendimiz ve sahabe düşmüş. Subhanallah demiş. Hanım şaşırmış. Bir daha demiş. Bir daha demiş. Sonra demiş ki. Yazıklar olsun Ebul Heysem sana. Allah Resulü ve sahabe bu yazın sıcağında o yolu yürüme adına hareket edecekler, yola çıkacaklar ki Resulullah'ın geçmiş gelecek tüm günahlarının affedildiğinin müjdesi olmasına rağmen sen günahlar içerisinde bir kul iken bu seferden geri kalacaksın. Yazıklar olsun sana demiş. Hemen hizmetlisine atımı hazırla ben gidiyorum demiş. Hanım demiş ki sofra hazır. Birkaç lokma al öyle git. Hayır. Ben geç kaldım. O geç kalışımı daha da derinleştirmem. Vallahi bu sefere bir lokmalık lahza dahi, bir lokmalık vakit dahi Artık fasıla sokmam deyip yola çıkmış gelmiş. Geliyor. Yolun bir yerinde Ümeyr'e kavuşuyor. Ümeyr İbni Vehf de geç kalanlardan. Beraberce yürüyorlar. İslam ordusuna yaklaştıkları bir anda. Ümeyr'e diyor ki Ümeyr diyor. Ayrı ayrı girelim Resulullah'ın yanına. Geç kaldık. Ne diyeceği belli olmaz Efendimizin. Kusurlarımızı duymayalım. Ben ayrı gideyim sen ayrı git. Tamam diyor Ümeyr. Tek başına yürüyüp geliyor. Sahabe bakıyor ki ileriden bir karartı var. Ya Resulallah biri geliyor. Söz ney? Kun ebal heysem. O ebul heysem ola. Efendimizin aklında demek ki o var. Keşke o olsun demektir aslında bu. Kun ebal heysem. O ebul heysem ola. Geliyor sahabe müjde veriyor. Ya Resulallah gelen ebul heysemdir gelip atıyor efendimiz Aleyhisselat ve selamın ayaklarına kendini özrünü beyan ediyor. Aleyhisselat ve selam efendimiz geldin ya diyor. Açıyor ellerini ve orada onun için hayır dualarında bulunuyor. Seferden geç kalmamış. Geç kalmış vidayetinde. Ama imanın ve nifakın en derin çizgilerle birbirinden ayrıldığı o seferden geri kalmamış ve seferin arkasından dönüp geliyor. Ebu Heysemle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatıraları çoktur. Özellikle de Efendimizin onun evine gidiş gelişleriyle alakalı hatıraları var. Mesela Müslim'de bu mesele anlatılır uzunca bir rivayetle. Tirmizi bu meseleyi biraz daha detaylı anlatır. Müslim isim vermez. Ensardan bir adam der. Tirmizi ise isim verir Ebu heysem olduğunu söyler. Zevait kitaplarımızda ise detay daha fazladır. O hadiselerden bir tanesini birini özet birini detaylı bir biçimde anlatayım size. Müslim'de geçen rivayet şöyle. ve vesselam Efendimiz günlerden bir gün ya da gecelerden bir gece aynen rivayet böyle açlıktan evde duramadı. Medine'nin kıtlık günleri Efendimiz aç yatacak yatamıyor. Açlık bastırdığı zaman Efendimiz'i uykuya dalamayınca çıkayım dışarıda Medine sokaklarında biraz dolaşayım. Belki o dolaşmayla açlığımı sindiririm diyerek dışarıya çıkıyor. Biraz gezerken Hazreti Ebu Bekir'i görüyor orada. Ne işin var Ebu Bekir diyor. Ya Resulallah açlıktan duramadım diyor. O evde de bir şey kalmamış. Onu da alıyor yanına. Biraz gezerken Hazreti Ömer de geliyor. Onun derdi de aynı. Üçü aç bir halde. Diyorlar ki nere gidelim? Efendimiz diyor ki Ebu'l-Heysem'e gidelim. Dedim ya Müslüm'de isim yok. Varıyorlar eve. Evde Ebu'l-Heysem yok. Hanım açıyor içeriye. Buyur ediyor onları o tutturuyor soruyor hatta efendimiz nerede diye evin beyi dışarıya su almaya gitti diyor. Biraz sonra su elinde Ebul Heysem geliyor. Allah'ım diyor ne aziz misafirler gönderdim bana diye sevinçle onların önüne hurmalar ikram ediyor. Eline alıyor bir bıçağı. Koyunların içine doğru yürürken Efendimiz arkasından sesleniyor. Ebu Leysem keseceksen sağmal koyunlardan kesme. Yani sağma olan koyunları kesme diğerlerinden kes. Varıyor bir koyun ya da oğlak kesiliyor. Güzel bir yemek yapılıyor pişiriliyor. Efendimiz yemeği yiyor. Dönüp diyor ki yanındakilere. Allah yediğimiz her lokmadan dolayı bizi hesaba çekecek sanmayın ki bu nimetlerin hesabı yok hepsinin hesabını Mevla bizlere soracak tabi ikisinden de gözyaşları akacak mesuliyet şuurudur bu Resulullah orada yediği bir yemeğe karşı bile tutumu budur siz onu bugünün dünyasına ne olur uyarlayın şu kadar nimetin şükrünü ne kadar eda edebiliyoruz sorgusu ve suali her an bizim yüreklerimizde de olsun. Zevaid kitaplarımızda aynı olay mıdır yoksa başka bir olay mıdır çünkü aynı olay olma ihtimali de var bazı şeyler ortaktır çok daha detaylı anlatılır. Hadise şöyle Efendimiz aleyhissalatü Selam bir gece açlıktan evde yatamayınca çıkar dışarıya Ebu Bekir'i ve Ömer'e Ömer rastlar. Nere gidelimdir Ebu'l-Heysem'in evine Ebu'l-Heysem'in evine gidilir. Kapıyı önce Ömer çalar. Kapı çalınır. Ebu'l-Heysem ve hanımı içeride 5-6 yaşlarında da bir çocukları var o da içeride. Onlar duymazlar sesi çocuk duyar. Kapıyı Ömer çalarken ben Ömer aç kapıyı Ebu Leysem diye çalmıştır. Hemen çocuk havada baba kalk Ömer geldi der. Sen de kapıyı aç diye ona söyleyince baba duymamıştır oğlum der. Sen rüya gördün herhalde. Gecenin bu vaktinde Ömer'in ne işi var? Yat der çocuğu yatıttırır. Aradan bir müddet geçer. Kapıyı çalan bu sefer Ebu Bekir'dir. Yine uyanan çocuktur. Nasıl bir terbiyeli yetiştiğini buradan anlayacağız. Yine ayaktadır. Baba Ebabekirdir. Yine yatırır ebul heisem. Yatdir. Ebabekir'in bu gece bu saatte ne işi var? Yine çocuğu yatırır. Üçüncü kez çalan efendimizdir. Kapıyı çalınca çocuk durur mu? Baba Resulullah geldidir ve kendi koşar. Kapıyı açar. Baba da arkasından gelir. Asr-ı Saadet'in çocukları 5-6 yaşlarında. Ben biliyorum bizim kapımızı Ömer'in çalamayacağını, çalmayacağını. Ben biliyorum Ebu Bekir'in de çalmayacağını. Ben biliyorum o bahtiyarlardan da değiliz. Biz rüyalarımızda bile hasretiz ona. Keşke rüyalarımızda çalsa kapımızı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam... O kapımızı çalanın o olmayacağını da biliyorum. Ama buradan dikkatlerinizi aslında şu noktaya çekmek istiyorum. Allah aşkına 5-6 yaşında bir çocuk nasıl bir ile yetiştirmiştir ki sahabenin adını duyunca Resulullah'ın adını duyunca böyle bir tepki ortaya koyar. Hangi mektep hangi okul hangi kitap o çocuğu bu hale getirmiştir. Bu iş mekteple okulla olacak iş değil. Ya nedir? Ebul Heysem gibi olsak biz erkekler. Adını bilmediğimiz onun hanımı gibi olsa hanımlarımız. Yani Resulullah'ın aşkıyla yürekler yansa. Onun adı duyulduğu zaman evde dilde salat ve selam olsa bedenlerde bir ihtiram olsa. Onun adının yükseldiği ezanı Muhammediye duyulduğu anda evde bir şeyler değişse, baba hemen koşsa abdeste, anne hemen bıraksa elindeki işi, namazı abdeste koşsa, inanın 21. asrın çocuklarının da Ebul Heysem'in çocuklarından farkı olmayacak. Biz biz değiliz, çocuklarımızdan biz gibi iş bekliyoruz. Biz bir biz olsak gerçekten sahabenin aşkını sevdasını sadece dilde değil yüreklerimizde gözlerimizde bir şekilde hayatımızda bunu içsek ve bunu hissettirsek evlatlarımıza inanın kapılar çalındığı zaman bugün de kapı çalınıyor ama çalan Ömer değil Ebubekir değil o kapıyı çalan Risaletin davasına hizmet bekleyen eller, eğer bu davaya biz aynen o çocuk gibi lebbeyh deyip icabet edemiyorsak, bizim terbiyemizde çocukların taliminde bir sıkıntı var. Ebu'l-Heysen bunun için bize çok şey söyler, İnşallah duyanlardan oluruz. Hayat böyle bir hayat. Neler var daha onun hayatında bu manada ama ben fazlaca takatlerinizi zorlamayacağım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu Abdullah İbni Revahan'ın arkasından fedek mahsulünün tahsili için görevlendiriliyor ki bu görev emniyet bekleyen bu görev irade bekleyen bir iştir bu iş için onun seçilmesi de nasıl biri olduğunu bize gösterir. Hazreti Ömer döneminde de aynı görevi icra edecek. Tarihler biraz ihtilaflı ama en doğrusu şu herhalde hicretin 20. yılında Medine'de vefat edecek. Allah kendisinden ebeden razı olsun ve ona rahmet eylesin. Şimdi onun hayatından biz miladi 21. asrın çocukları olarak kendi hayatlarımıza bir şeyler taşıma adına gayret göstersek. Ve bu manada biraz sıkıntılarımız olsa zihni anlamda çabalar ortaya koysak aslında onun hayatından biz şu sözlerle şu sınırlı dakikalardaki konuşmalarımızla beş temel şeyin bize öğretilmeye çalışıldığını görürüz. Ebul Heysem bize ne öğretti? Bu sorunun cevabı aslında bu. Ne öğretti? Heyecan İlim dengesini öğretti. Ne öğretti? Dost kardeş sevgisini. Muhasebe, tevbe duygusunu. Tebliğ, irşat aşkını. Muhabbet, merhamet derinliğini. Bir daha tekrar edeyim. Çok önemli bunlar. Ve üzerinde de duracağız biraz. Beş tane alana ait Ebul Heysem bize söz söyledi. Örneklikler ortaya koydu. Heyecan ilim dengesini. Dost kardeş sevgisini. Muhasebe tevbe duygusunu. Tebliğ irşat aşkını. Muhabbet merhamet derinliğini. Peki ne söyledi? Beş alana ait beş cümleyi. Benim aziz kardeşlerime, Bursalı kardeşlerime emanet ediyorum. İster alır bu sözleri muhasebesini yapar, hayatlarınıza çeki düzen verirsiniz. İster almaz, burada bırakırsınız. O sizin bileceğiniz iş. Söz bir emanet, ben de emaneti size ulaştırıyorum. 1. Dini hayatını heyecan ile yaşamalı ama altını iman ve ilim ile doldurmalısın. İmanın ve ilmin desteklemediği heyecan son güne kadar Nasıl korunabilsin ki bir daha tekrar ediyorum dini hayatını heyecan ile yaşamalı ama altını iman ve ilim ile doldurmalısın imanın ve ilmin desteklemediği heyecan son güne kadar nasıl korunabilsin ki siz görüyor musunuz etrafınızda emekli olanları ben meslekten emekli olanlardan söz etmiyorum onlara bir sözüm yok. Ya neyden söz ediyorum? Emekli olmuş adam. Sanki kulluktan da emekli olur gibi. Risaletin davası hizmet beklerken, Ebu Eyyub El Ensari 93 yaşında atın sırtında İstanbul'a gelirken, Ümmü Haram 86 yaşında Kıbrıs adasına giderken, Ammar Bin Yasir 92 yaşında sıffın meydanına yürürken, bizim beyimiz... 40 yaşında yorulmuş üniversitede yapmış ya hizmetini bitmiş şimdi emekliliğin tadını çıkarıyor ne oldu peki heyecan vardı o gün bitti altı ilimle altı imanla altı irfanla doldurulmadığı için son güne kadar heyecan korunmadı İşte Ebul Heysem bize bunu söylüyor kulluğun emekliliği yok diyor Son güne kadar aynı heyecanla yürümek zorundasın diyor. Hayatıyla bunu bize öğretiyor. İkincisi kulluk çizgisinin zorlu yolunu Esat İbni Zürare gibi dostların Osman İbni Mazun gibi kardeşlerin olursa yürüyebilirsin. Etrafında dost ve kardeşlerin yoksa bu ağır yükü nasıl taşıyabilirsin ki? Yük ağır ama dost ister. Yük ağır kardeş ister. Düştüğün zaman sana el uzatacak. Yorulduğun zaman seni arkadan itekleyecek. Seni heyecana getirecek. Yanlış yaptığın zaman seni uyaracak. Güzel iş yaptığın zaman seni taltif edecek. Daha da güzelini senden isteyecek. Dostların ve kardeşlerin etrafında olsun. ''Benim dostum yok.'' diyen adam kendine baksın. ''Dostum, bütün dünya adam değil de sen mi adamsın ki adamsız kalmışsın?'' Kendine bak. Eğer etrafında dost diyeceğin, kardeşim diyeceğin adamların yoksa... Bunu suçu kimsede arama. Kendine bak. Ebul Heysem'in Es'at gibi bir dostu vardı. Osman bin Maz'un gibi de bir kardeşi vardı. Onun için Medine'nin yiğidi oldu. Onun için destan yazacak bir hayatın sahibi oldu. Üçüncüsü, hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin diyen bir peygambere iman etmişsin. Her günün muhasebesini yapıp, fiili istiğfar olan tevbe adımlarını atmazsan nasıl bu işin neticesinde, Saadete erebilirsin ki, bir daha tekrar edeyim, hesaba çekilmeden kendinizi hesaba çekin diyen bir peygambere iman etmişsin. <gülüyor> Her günün muhasebesini yapıp, <gülüyor> fiili istihbar olan tevbe adımlarını atmazsan, nasıl bu işin neticesinde saadete erebilirsin ki? Saadete erebilmenin yolu nereden geçer? Hesaba çekilmeden hesaba çekmekten geçer. Hesaba kendimizi çekeceğiz. Hem de her an. Her an. Ne dedi o büyük insan Hazreti Ömer? Bugün Allah için ne yaptın? Sor kendine. Ama bu sorunun altında şu var aslında bunu unutma. Dün Allah için ne yapmıştın? Bugün ne yapıyorsun? Yarın ne yapacaksın? Muhasebe böyle yapılır. Muhasebe halin muhasebesi yani şu anın, mazinin muhasebesi, yani geçmişin, geleceğin muhasebesi, yani müstakbelin bu halde yapılır. Bunu yaptığın anda muhasebe yapmış olursun. Dördüncüsü, bir insanın hidayetini, bir alemin fethine denk tutan bir peygambere ümmet olmuşsun. Dikkat edin bir insanın hidayetine hidayetini bir alemin fethine denk tutan bir peygambere ümmet olmuşsun. Tebliğ ve irşat vazifesi uykularını kaçırmıyorsa nasıl ümmet olmanın sorumluluğunu yerine getirmiş olabilirsin ki? Kaçırıyor mu uykularımızı? Bilmiyorum soralım ne kaçırıyor uykularımızı 1,5 milyarlık İslam ailesi onlar ümmeti icabet onlar icabet ettiler ve kardeşimiz oldular ve bugün İslam coğrafyalarının dört bir tarafında kan akıyor dört bir tarafında zulüm var en başta Kudüs'ümüz Mescid-i Aksa'mız işgal altında ve her gün biraz daha o büyük mabedin altı oyuluyor. Her gün biraz daha bir tarih, bir medeniyet, bir insanlık yok ediliyor. İşin bir tarafı, gelin bir tarafına. Dört buçuk milyarlık ümmeti davet. Uykularınızı kaçırıyor mu? Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Belki kınayacaksınız beni. Kınayın. Allah biliyor benim niçin söylediğimi. Geçen hafta Brezilya'da 275 insan çok kötü bir halde öldü. Hiç vicdanımız sızladı mı? Küfür üzere gittiler. Ya uzanmış bir el olsaydı o insanlara? Ya Allah diyen... Peygamber diyen bir el uzatsaydık o insanlara. Ve o 275'in içinden birkaç tanesini kurtarsaydık. Sormayacak mı Allah dersiniz bize bunun hesabını? Yanın sadece kardeşlerinize değil. Suriye'de ölen kardeşlerimiz Allah rahmet eylesin şehit onlar. iman üzere gidiyorlar. Ona ne kadar yanıyorsak. Küfür üzere ölen insanlara da Allah'ım uzatamadım, ulaşamadım deyip yanın. Uykularınız bundan kaçsın. Vallahi bu büyük bir hesap. Yarın Allah bunun hesabını senden, benden, şundan soracak. Soracak. Allah sorulduğu zaman hakkıyla bir şeyler söylemeyi bize nasip etsin. Beşincisi, muhabbet ve merhameti yüreğinin ta derinliklerinde istenilen düzeyde tesis etmelisin. Bunları yapamasan nasıl gerçek manada sever, sevilir ve sevdirebilirsin ki? Muhabbet ve merhameti yüreğinin ta derinliklerinde istenilen düzeyde tesis etmelisin. Bunları yapmazsan nasıl gerçek manada sever, sevilir ve sevdirebilirsin ki? Allah bu beş şeyi de gerçek manada anlamayı bizlere nasip etsin. Son sözüm, son söz Efendimiz'den olsun yine ondan başladık onunla da bitirelim. Ebu Davud da geçiyor. Hadisi nakleden Cabir bin Abdullah. Diyor ki gittik bir gün Ebu'l-Heysem'in evine bize çok güzel bir sofra kurdu. Yemekler yendi. ve Selam Efendimiz döndü bize dedi ki hadi bakalım kardeşinizi mükafatlandırın. Donduk kaldık. Ya Resulallah nasıl mükafatlandıracağız kardeşimizi? Efendimiz cevap veriyor. Bir yere gidip yemek yediğiniz zaman... Yemekler yendi İçecekler içindi Açın ellerinizi Ve o kardeşiniz için Dua edin Sahabe açıyor ellerini Sofranın sahibi olan Malik İbni Teyyihan için Dua ediyor Şimdi 6. asırdan sizi 21. asra getiriyorum Medine'den Bursa'ya getiriyorum Sofra sadece Yemeklerle kurulmaz Sahabenin inandığı bir hakikat vardı. İnsanın iki midesi olur. Bir bildiğimiz mide ki biz onu iyi biliriz ve ona iyi çalışırız. İkincisi ise ruh midesidir. Bildiğimiz mide besinlerle doyar. Ruhun midesi kelimelerle doyar. Biz bugün burada Malik İbni Teyyihan adına bir sofra kurduk. Sahibi o. Yedik mi yiyeceğimizi? Yedik elhamdülillah. Açın ellerinizi duaya, Malik İbni Teyihan'a dua edelim. O sünnette icra olunsun inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım senin kutlu sahabilerinden peygamber aleyhissalatu vesselamın mübarek ellerinde yetişen Malik İbni Teyihan adına bir sofra kuruldu bugün Bursa'da. Sen onun ruhunu bundan haberdar eyle ya Rabbi. Selamlarımızı önce Efendimiz aleyhissalatü vesselama ulaştırıyoruz. Muhabbetlerimizi, selamlarımızı sen ona ulaştır ya Rabbi. Sen Efendimiz aleyhissalatü vesselama selamlarımızı ulaştır ya Rabbi. Sen selamlarımızı onun mübarek ellerinde yetişen Malik İbni Teyyihana'a ulaştır ya Rabbi onun gibi adını bildiğimiz on bin sahabiye, adını bilmediğimiz yüz dört bin sahabiye, hepsine selamlarımızı ulaştır ya Rabbi. Onun bize öğrettiği şu hakikatleri, sen hayatında diriltenlerden kıl bizleri ya Rabbi. Kulluğun hakkını ödemeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kulluk adına çıkılan bu yolda, son güne kadar Abdullah olarak, bu işi yürütmemizi nasip eyle ya Rabbi. Son nefesimize kadar iman yolunda, iman hizmetinde bizleri daim kıl ya Rabbi. İslam coğrafyasında yanan yerlere su, ot, et bizleri ya Rabbi. Evabillerinle yardım eyle ya Rabbi. Bizi onlara rahmet kıl ya Rabbi. Onları bizlere rahmet kıl ya Rabbi. Bizlerin vesileleriyle, elleriyle Dört buçuk milyarlık insanlık ailesine de imanın ve İslam'ın mesajlarını duyurulmasının vesilesi eyle ya Rabbi. Ya Rabbi içimizden bazı kardeşlerimizin hasta yakınları varmış. Sen onlara da şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Eşlerimizin arasındaki muhabbetleri ziyadeleştir ya Rabbi. Evlatlarımızı salih evlatları ile ya Rabbi. Sen bizim çocuklarımıza namazı sevdir ya Rabbi. Tesettürü sevdir ya Rabbi. Sen Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ashabın sevgisini ve sevdasını onların yüreklerine ek ya Rabbi. Biz onlara sahip çıkamıyoruz. Onlara sen sahip çık ya Rabbi. Ellerini bırakma ya Rabbi. Şeytanın ellerine düşürme ya Rabbi. Şeytanlaşmış insanların ellerine bırakma ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala al-i Muhammed Ve ahir-i da'vanen İlhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha